Silence. <gülüyor> Çok teşekkür ederim gerçekten. <gülüyor> Çok ciddi bir grubu döverek dışarı atarak başlıyorsunuz. <gülüyor> Birazdan başlayacağız. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Hakikaten çok komik göstergeleri de, seyircisi de çok neşeli. Onun için ben bugün biraz dinleneceğim. <gülüyor> komik adam olduğunu iddiasıyla sahneye çıktığın zaman insanlarda böyle bir duygu oluyor. Ben de komiyim falan diye tavsiye etmiyorum. <gülüyor> Çünkü. Duyduğum kadarıyla şeytan fikrini değiştirmiş. Bundan sonra bana kedi değil insan kurban edin diye. O nedenle böyle zorlu bir günde, böyle zorlu bir dönemde burada toplanmış insanların eğlenmesini isterim yalnızca. Bir de çok iğrenç bir hurafe vardır motiv gösterilerle ilgili sahneye çıkar ve iğrenç espirler yaparak perişan eder diye doğru. Onu da söyleyeyim. Çok çok riskli gösteriler yaptığım zaman da çok gergin ortamlarda sahneye çıktım. Öyle ilgenc bir meslek ki kimseye tavsiye etmiyorum. Ha、yani、bir tek para motivasyonu var. O da çok göz ardı edilecek bir şey değil. Yani masraflar çıkınca elli milyar kalıyor. Yani haftalık ama günlük değil.、Yani、bazı kimçeler salya akıtıyor şey yapmaz mı?、Yani. Ama güzel nesi güzel biliyor musun? Komik olduğun zaman sokakta çok ciddiye alınmıyorsun. İtelenip kakalanıyorsun. Ben yıllarca eziyet çektim be abi. Eziyet yani var işte. Bu işte gördün. Bazen böyle çıkmadan evvel gelenekle ilgili olarak sırtını sıvazlarlar. Kuliste derler ki hadi Allah utandırmasın falan. Allah daha ne yapacak ki? <gülüyor> Komik olduğun zaman da iğrenç bir yafta vardır. Yapışıp kalır derler ki yakışıklı değil ama sempatiksin. İğrenç bir şeydir o. Bir erkek için son noktadır ya. Sempatik. Sokakta hakaret diye kullanırsın ya sempatik. Trafikte falan arabayı sıkıştırınca da da da yürür ulan sempatik falan ya. <gülüyor> sempatik ya. Yakışıklık bunu hep duyarsınız. <gülüyor> Vardır bir sürü sempatikti burada tabii ya. Fiziken biz ırk olarak öyle çok düzgün böyle cillok gibi insanlar da onun için hep sempatiksin derler ya. こうい <ple> やいや結局でいらましえんパティクスやねんピボケをかまなあパンパン。 Bir de son zamanlarda bir istemediğim bir yumurta falan yapıştırdılar. Seksiy erkek seçiyor ya bu salak magazin dergileri. Seksiy erkek seçmişler ya. Baksana malzeme ya. <gülüyor> ne seksiy erkek? Ben öyle bir yumurta istemiyorum komik olmakla. Mutluydum ben anasını satıp. Seksiy erkek. Sanki ben evde hep bu konuşuluyormuş gibi bizim. Yani bizim oğlan da seksiydir. Yani. <gülüyor> Yok öyle bir şey. Göz var, izan var ya. Ne seksiyse. Bir de kimseyle ilişkim yok. Nerede kullanacağım o unvanı ben? Yani ya iki senedir evde oturuyorum. Maltepe Camii gibi oldu yani ya. İnsan kendi cinsel hayatını gazeteden takip eder mi kardeşim? Ya evimde oturuyorum, gazeteyi açıyorum. Baksana şunla sevişmiş. Oh oh ne güzel. Pazar eklerini okuyorsun falan. Ya insan pazar eki okuduktan sonra sigara yakar mı be abi? Böyle yürensin. Çok üzülüyorum yani. <gülüyor> Ama bir noktadan sonra derdini anlatamazsın. Şimdi buraya çıktıktan sonra, <gülüyor> hele bilindik adam olduktan sonra, kim dinler abi derdini be? Herkes bizi çok neşeli hayatlar sürüyoruz falan zannediyor. Baksana seksi erkek, kadınlarla, kızlar arabalara biniyor falan. Bindik tamam, binmedik değil mi? <gülüyor> Ama ne olur ki yani hiç. Feci bir şey ve ben böyle hissediyorum iyi hissediyorum diye kendimi sahneye çıktığın zaman beni bozmak isteyen insanlar oluyor beni nasıl bozabilirsin ya ben bozuk olarak çıkıyorum <gülüyor> beni nasıl bozabilirsin ya bir gün çıktım sahneye Frankfurt'ta bakma daha sonra buralara kadar düştüm <gülüyor> çıktım anlatacağım iş yerlerden biri şey dedi ya Cem bey kulaklar da kepçeymiş dedi ya <gülüyor> sanki o ana kadar ben farkında değildim abi、yani. <gülüyor> Ne kepte mi? Ne diyorsun sen? Lan ben bunun farkındayım be kardeşim ve 25 yıldır bunlarla yaşıyorum ben. Ben Pasifik'te açıkta unutulmuştu mu onlarla geldim gel geldim. Yani bunda utanılacak bir şey yok böyle işte. Biz buraya bu kulaklarla geldik.、E、zor ama ne yapalım yani. İstü açık arabayla Bodrum'a gideyim desem 20 saat sürecek arabayla. <gülüyor> Bak mesela komik olabilirsin, sempatik oldun hadi diyelim ama Hanzo'luk çok kötü bir şeydir ha. En basit bir hikayesini anlatırken adam üstü açık arabadan bahsediyorsa Hanzo bitti. Yapacak hiçbir şey yok benim, var bir sürü üstü açılan araba. Ama bir gün ne oldu, bindik bir arkadaşımızla gideceğiz. Karikatürist arkadaşım Erdil Yaşaroğlu, çok yetenekli bir insandır. Onunla beraber İzmir'e girelim. Araba benim ama üstü açılan araba. Benim üzerime araba. Ama ben onun üzerindeyim o gün. <gülüyor> İzmir'e gideceğiz. Arabanın üstünü açtık. Arkadaşım da yanıma aldım. Şunun için. Üstancık bir arabaya sahip olmak o kadar önemli değildir. Birinin buna şahitlik etmesi önemli. <gülüyor> yani ben araba benim. Olmaz. Biri görecek onu. Yoksa yani ayağımı yerden kessin diye kavruyor araba. Alamıyorum ulan.、Yani、biri görecek. O arabası evet ben de gördüm.、Bak. Budur önemli olası. Neyse bindik filmlerde gördüğümüz sahneyi canlandırıyoruz. Üstünü açtık İzmir'e gideceğiz. Arkadaşlarımız orada turnede Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ falan. Benim birçok ünlü arkadaşım vardır. <gülüyor> Hamzo 2 <iki>, bak binde. <gülüyor> bindik arabaya açtık üstünü. Çok da anarşistiz.、Yani、üstümüzdekileri de çıkardık. Çok böyle sıra dışıyız ya ama o kadar sıra dışı değilmişiz. Emniyet kemerleri takılı. <gülüyor> Sıplak vücut üzerine emniyet kemeri. 8 saat güneşin altında seyahat. İzmir'e girdik. <gülüyor> Efes Oteli'nin önüne park ettik. İndik burada maşallah var. <gülüyor> Çocuklar diyor ki siz niye havluza falan girmiyorsun? Dedik yeni sünnet olduk. <gülüyor> <gülüyor> ki ben 21 sene evvel sünnet oldum düşünüyorum. Ben geçen sene bir haber okudum gazetede. Kadın sünnetçi diye magazin haber vardı. Enteresan, az bulunur bir şey diye haber yaptım. Kadın sünnetçi. Ben 78 senesinde sünnet oldum. Sizi ilgilendiren bir şey mi bilmiyorum ben.、Yani、i̇lgilenen var diye anlatıyorum. Kadın da sünnetçi. Hiç öyle enteresanda gelmemişti. Kadın sünnetçi. Karı koca sünnetçiydiler. Beyefendi abimi kesti. Kadın da beni sünnetçi. Gerçekten. Öyle yani. Çok önemli bir şey değil ama beyler özenmesin. Uyuşturuyorlar seni çünkü böyle bir şey. Şimdi kesecek olsa kadını uyuşturmak zorunda. Zaten o da kesemez herhalde bu saatten. Ben buna kıyamam falan. Kesme de yanında yaz. Yani... Gördüğünüz gibi yetenekliyim yani. Ama bu işlerin özünde geleneğinden gelen bir hadisedir. Sarnedekinin devamlı suretle taşı gediye koymak için bir hırs yapması, her seferinde galip gelmesi istenir. Neşeli gençler var ya bugün burada biraz durduk idealist öğretmenler gibi. Hadi susun da başlayalım.、Bak. Salak bir durum oldu. Neden olduğunu söyleyeyim. Yürümez çünkü bu işler. Ben burada ihtiras gösterirsem aman şuna bir kul takayım, şuna bir şey yapayım. İmam cemaat ilişkisi gibi ben coşarsam onlar neler yapmaz. Ve yani işimde iyiyimdir lafı koyarım 15 gün içinde ölürsün kesin. <gülüyor> Ama bak anlatacağım çok ihtiraslı olunacak bir saha değildir komiklik. Ben de yaptığım zaman da aman çok zekiyim çok fırlamayım o bir şey söylesin ben bir kul takayım şu söylesin pek sen söyle söyle söylemeden koyarım.、Falan. Ama ne oldu netice ne kazandı hiçbir şey anasını sattık. Ferrari'yi de sattık. <gülüyor> Vahsız bir adamsa başına bunlar gelir ha. Ben bindim Ferrari'ye de bindim. Ne oldu neticede? Verdik bir fakire sonra ne? Ama uygun fiyat veren bir fakire tam insanlar o kadar da değil. Dertliyiz be. Ama insanların, topluluk olarak o kadar insanların derdi var ki seninkiler çok marjinal kalıyor tabii. Anlatamazsın. Herkes şaka yapıyor. Ben ev aldım. Tamam ev diyemeyiz gerçi. Şato diyelim. Ev aldım oturacağım. Ben yalnız yaşayan bir insanım. Kızlara sor. Her yirmi yedi dakikada bir yalnız yaşarım. <Gülüyor> ev aldım güzel de bir ev yani sanatçı evi dubleks. Baya sanatçı evi diye bir kavram vardır dublekstir. Git bir istatistik yap hemen ortaya çıkar. Hepsinde bir dublekstir bütün sanatkarlara falan. Borç harç da olsa illa dublekstir. Sanatçı ya Allah Allah öyle. Ben öyle bir görgüsüzlük yapmadım. Triplex aldım kestirdim. <Gülüyor> Geçtik evimize güzel sanatçı eviyor güzel böyle koyduk eşya alır on bir tane çek yat falan aldım bazen milli takım geliyor kalmayacım <gülüyor> koyduk eşya ilk defa da zengin oluyoruz dedim bir iki bitki çiçek falan botanik bir hava estiri yapan girdim çiçekçi çiçek alacağım girdim ufacık bir çiçek var yani küç kadar denir yani tabir olamıyor öyle bir küç yok daha küçük dedim ne kadar bu çiçek beş yüz milyon dedim. Beş yüz milyon, yani yüz öğrenci bileti ediyor, ben, ben öyle hesaplıyorum.、Yani、şurası bir çiçek, düşün. Dedim neden bu kadar pahalı kardeşim bu? Ya herkes espri yapar mı? Yapıyor işte. Neden dedim pahalı bu? Abi bu tropik bitki, Afrika'dan geliyor memleketine gidecek para lazım. Ulan ne zaman dizayn ettin, ne yaptın? Önceden mi yazdın? Nasıl yapıyorsun bu işbirliği ya? Ya bir gün eve usta geldi kardeşim musluk tamir edecek evde 800 tane musluk var. Ev biraz büyük. Özür dilerim yani büyük. Ya sanatçı evide iki dönü yani iki kere dönebiliyorsun bana. <gülüyor> Ev büyük kardeşim. Ne yapıyorsun? 800 tane musluk var. 800 tane de usta çağırdım ki. Çabuk bitsin.、Diye. Ama ev büyük ya ustalar aynı anda çalışıyorlar birbirlerini göremiyorlar. Ev öyle büyük. Hatta ben eve girdim hiç ustaya denk gelmedim.、Hiç. Şaka yapıyorum mesela ev küçük sizin istediğiniz olsun. Ev küçük küçük. Ben varım musluk var ustalar var böyle. Hatta ustalar çıkmadan musluk açılmıyor. O da. cebelleşiyor. Konuşayım dedim ustayla. Hani laf açarsın ya işte zaman biteceği getirirsin hani lafı. Dedim konuşayım ben ustayla. Biliyorum ustaca. <gülüyor> dedim ne yapıyorsun usta? Aa ben sizi tanıdım dedi. <gülüyor> Şimdi ben babamın oğluyum kardeşim. Bir de ev, ev hali yani ben yatak kostümüyle geziyorum ki çıplak yatarım. <gülüyor> Tan tanıdım deyince dedim ne oluyor lan yani bu kadar mı meşhur olduk anasınıza? <gülüyor> Kilo verdim biraz ondan. Abi. Cık, tuhaf bir tanıdım deyince insan kendini televizyondan izlemiyor ya. Ben evimde otururken bir tane、yani、tanıdım deyince boşluğuma geldi. Dedim ki kimim lan acaba ben? Kimim ben dedim. İner misin çıkar mısın değil mi abi? <gülüyor> Gazlak bıyık falan yıllarca okullarda oku karikatür çiz senelerce film yaz oyna şu sahneye çık 1500 kere iner misin sabaha mı bırakırsın? Dedim anam ikisini de yapmam yüklü bir miktar para verdim adama ki başka bir kıtada yaşasın diye. Bir <gülüyor> daha denk gelmeyelim diye. Dışarıda hayat kötü kardeşim onu söyleyeyim ben sana. Buraya çıkınca bir muhatabın oluyor hikayeni anlatmak için. Sizin durumunuz çok güzel. Vallahi çok güleceksiniz bugün. Yetenekliyimdir çünkü. Yoksa niye çıkayım sana be yani? Bir de öylesi vardır. Yeteneksizdir çıkar falan. Ben onlardan değilim. Çok iyiyimdir be. Gülmekten öleceksiniz diyorum daha ne diyeyim ya. Gülmezler öyle gülmekten falan utanç duyarlar güldürmekten. Derler ki ben yalnızca güldürmüyorum efendi. Güldürürken düşündürürüm falan. Ben onlardan değilim. Bugün senin günün salyalar saçarak gülecek. <gülüyor> 25 sene kulağında çınlamıştır. Gördürürken düşündürür. O ne demek biliyor musun? O ne demek? Sen bütün hayatın boyunca salyalar saçarak geziyorsun. Hiç düşünmeden. Ben bir gün seni topluyorum burada. Bir mesajı veriyorum. Tamam lan artık aya gidebiliriz. Yürü yürü. <gülüyor> ayıp bu ayıp. Hepiniz işiniz, ne gücünüz de insanlarsınız, aklı başında.、E、bugün burada toplanma sebebiniz boş vakit değerlendirmek. Burada hayatın anlamını bulamazsın. Bazı büyük beklentiyle gidiyor. Bakalım hayatın sırrını verecek mi bu falan mı? Yedi buçuk milyona kimse onu vermez. <gülüyor> ne büyük beklenti içine giriyorsun? Güleceğiz işte yani. Bazıları şey yapar, güler yüzer. Ben hiç gülmedim. Allah taş yapar adamı. <gülüyor> Ki yapıyor. Aleşim var diyorum sana ya, gülmekten ölmek en güzeli be, vallahi billeyim. Çünkü ömür taraf çok acıklı bir yer, söyleyeyim. Ben gitmedim broşürde gördüm. <gülüyor> Feci zorlu bir mekan. Şu anda hayatından memnun olmayanlar için söylüyorum. Ah hayat benim için çok sıkıcı. Hayır efendim, burada mutlu olmaya çalış gayret et. Ömür taraf acıklı, alev alev yanıyor diyorum zaten. <gülüyor> ha tabii. <gülüyor> Bize de herkesinden insan geliyor hakikaten yani yediden 777'e. Ye. <gülüyor> Öbür taraf yanıyor cehennemden bahsedeceğim tabii neyden bahsedeceğim size? Yani böyle fuzurlu bir şey için burada toplandığımıza göre hepimiz yanacağız ben.、Yani、daha doğrusu ben zaten yanacaktım da ben yandaş bulmak için çıktım. Yani orada beraber oluruz birbirimizi yelleriz en azından. Cehennem diyorum diyor. Bazı iş、işte、tabi üstüne alım ya ben yanmam ki olur mu lan ambiyat mı var üzerinde ne olur <gülüyor> mu yanıcaksın Hele gömülürken yanıma çok faktörlü güneş yağlayayım falan yemezsin Ya <gülüyor> annem ateş ya Vallahi yanacağız bilmiyorum ya.、Yani. Öbür taraf acıktı burada. Mutlu olmayacağız. Gerçi ben senin inancını test edecek değilim ama Sırap Köprüsü'nü bir hurafe olarak bile kabul etsen oradan geçeceğiz hepimiz işte söyleyeyim sana. Kılıçtan ince, kıldan ince, kılıçtan keskin diyorlar. Kılıçtan ince olur mu ben? <gülüyor> Vallahi öyle bir mekan Almanlar yapmış. <gülüyor> İncecik ya. İncecik ya. Yani böyle ağır teste olur mu lan? Yani <gülüyor> böyle gidiyorsun. Bu dünyada kral olsan oradan öyle artpizlik yapalım lan. <gülüyor> Çok ciddi bir dengel alırsın. Yıllarca jimnastikle uğraşmış biri için problem değil. Nadia Comaneci geliyor. Ölü <gülüyor> karakta. <gülüyor> <Öbür> <gülüyor> Hem de hiç oruç tutmadan. Haksızlık gibi görülüyor. Geçize iş, inşallah birimiz geç. Benim tavsiyem uzunca geçmek. <gülüyor> Ama duydum yanına paralı sulu yapmışlar kalır. <gülüyor> Veriyorsun geniş geniş biliyorsun. <gülüyor> Buna güvenip az <azma> mayna. <gülüyor> burada hep iyi insanlar var ve iyi ahlaklı insanlar burada. Bir sınavla alsak böyle bir kitleye sahip olamazdık biliyorsun değil mi? Ben ilk sahneye çıktığım zaman samimi söylüyorum, dört kişi vardı izleyen ya, dört kişi ama çevreleri öyle bir genişmiş ki. Bir anlattılar sağda solda hurra diye, alamızı aldı sahneye çıkıp para saymaktan ya. Ona üzülüyorum işte millet sanırım diyor ki yani güldürmek çok da basit bir şeydir, biz de evde yapıyoruz falan diyor. Yok ya, ben de komiğim. 1500 kere sahneye çıktım, fuayede insanlar hep şunu konuştu. Aynı bizim Faruk, o da böyle komik. Kim lan bu Faruk? Hatta bir teyze şey demiş,、ya、aynı bizim Mehmet, o da böyle komik ama onun işi iyi, bulaşmaz bu tip şeylere. <gülüyor> Ekonomik durumu iyiymiş, onun için bulaşmıyormuş. Transatlantiği var herhalde. Başka türlü nasıl dengelesin? Hayret bir şey ya. Ben de komiğim falan. O kadar kolay mı anasını satayım. Zor iş işte. Onun için para kazanırız ama para mevzu bahis değil. Ben parayla ilgili çok hikaye anlatırım. Allah'ım dalga geçmek için. Millet öyle zannediyor. Çünkü biz çıkıp anlatırız hiç derdimiz yok. Lay lay lay anlatıyoruz. Buradan parayı topluyoruz. Evde sayıyoruz zannediyor. Yok öyle bir şey. Makine var. Ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> manyak mıyım kendim sayacağım ben? Öyle bir şey yok. Sizin mutluluğu için buradayız yani. Sizlerin mutluluğu için. Başka bir amacımız yok. Yalnız insanlarız be. İki insan yüzü göreyim diye ben sahneye çıkıyorum. Paranın üzerindeki Atatürk resmi var ya. Ondan bahsediyorum başka bir şey değil. Öyle yani. Dedim ya çok az vaktimiz var. Öbür tarafa gitmeden biraz gülelim. Gülerek gittiğin zaman öbür tarafa. Biraz hafif alabilirsin olan biteni be abi düşünsene vardığın anda hala、ah, ya. gülüyor, hah gebertik ülmekten yanacaksın falan diyor, olsun güneş şovu var yalanla yalan. <gülüyor> Biraz hafif alabilirsin olan biteni. Gerçi herkes cennet cennet mi? Gitmeyecek cennete gidecek de insan vardır burada mı? Yalanla. <gülüyor> cennet de güzel bir yer değil, gerçekten çok kötü. Cennetem. Hep erkekler için güzel anlatırlar. Şarap var, nuri'ler var falan diye. <gülüyor> Kadınlar için ne var? Nuri mi? <gülüyor> Eğer varsa ben kavga çıkarım. Ha <gülüyor> düşünseniz karınla hiç günah işlemiyorsun, sebat ediyorsun, hiç günah yok, sıfır günah tak cennette sizsiniz karı koca. Ee, karı yok, nerede? <gülüyor> Semra neredesin? Nuri ilerleyin. <gülüyor> Vallahi döverim ben. Sofayla. Nuri ya. Nuri ki insanların mutluluğu için özel olarak dizayn edilmiş yani. Allah bol keseden vermiş anasınıza. Ben ona ne baş edeceğim? Bence önce oranın düzelmesi lazım. Burası bizim elimizde. Burayı bok eden de biziz. Düzelten de. Ama genelde mahvediyoruz tabii.